Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz bitim zarf fiil eklerinden biri olan ırmaz eki. ır-maz eki Fiil kök ve gövdelerine gelerek tezlik anlamını bildiren zarfları oluşturur. Örneğin: Ondan bir haber alır almaz bana bildir. Atatürk Samsun'a çıkar çıkmaz savaş hazırlıklarına başladı. Savaş biter bitmez barış görüşmeleri yapıldı. Dersim biter bitmez doğru eve gitmem gerekiyor. Türkiye'ye gelir gelmez dost doğru köyüme gittim. Eve gelir gelmez sofraya oturdun. Git ellerini güzelce yıka. Şimdi, Kiralık Ev adlı diyaloğu, ır, maz, bitim zarf fiil eklerine dikkat ederek dinleyelim. Kiralık Ev Merhaba Ayhan, nasılsın? Evi ne zaman taşıyorsunuz? Merhaba Sami. İyiyim teşekkür ederim. Ev bulur bulmaz taşınacağız. Şimdi ev arıyoruz. Daha bulamadınız mı? Bir aydır ev mi arıyorsunuz? Ya sorma daha bulamadık. Ev sahibi de oğlunu evlendiriyormuş. Oğlum evlenir evlenmez oraya yerleştireceğim çabuk olun diyor. Bende ne yapacağımı şaşırdım. Bakalım bizim Erhan'ın bir dairesi boşmuş. Herhalde oraya taşınacağız. İyi olur. Sanırım merkezde bir ev. Karar verir vermez bana bildir. Ne gerekiyorsa yapalım. Yardım etmeye her zaman hazırım. Çok teşekkür ederim desteğin için. Ben sana haber veririm. Ali ne zaman askere gidiyor? Mart ayı gelir gelmez askere gidecek. Şu evi taşır taşmaz Ali'ye güzel bir uğurlama gecesi düzenleyeceğiz. İnşallah. E bizi de davet edersiniz artık. Elbette. Hem de ailece şeref konuğumuz olacaksınız. Sağ ol. Zevkle katılırız. Eğer istersen ben eve gider gitmez Erhan'ı ararım. Onun evi iyidir. Benim çok yakın tanıdığımdır. Ne gerekiyorsa yapalım. Olur, ara istersen. Zaten onun yanına yarın gideceğim. Ben gidene kadar sen de aramış olursun. Tamam o zaman. Sonra görüşürüz. Görüşmek üzere, hoşça kal. Şimdi de diyalogdaki ırmaz bitim zarf fiil eklerinin Cümle içerisindeki kullanımlarını tekrarlayalım. ''Ev bulur bulmaz taşınacağız.'' ''Oğlum evlenir evlenmez oraya yerleştireceğim.'' ''Karar verir vermez bana bildir.'' ''Mart ayı gelir gelmez askere gidecek.'' ''Evi taşır taşımaz Ali'ye güzel bir uğurlama gecesi düzenleyeceğiz.'' Şimdi de okuyacağımız metni ır, maz, bitim zarf fiil eklerine dikkat ederek dinleyelim. Sınav heyecanı. O akşam daha yemeği yeni yemişlerdi ki Meral annesine, ''Ben uyuyacağım.'' diyerek salondan çıktı. Annesi arkasından, ''Yemeği yer yemez nereye gidiyorsun? Hemen uyuma, miden ağrır.'' diye bağırdı. Meral, ''Merak etme, hemen yatmayacağım. Birkaç konu tekrar ettikten sonra yatacağım. O zamana kadar sindiririm.'' dedi. Annesi Nurcan Hanım, eşi Fazıl Bey'e dönerek, ''Yarın öğrenci seçme sınavı var. O yüzden çok stresli. Hemen yatmak istemesinin sebebi o.'' Yoksa akşam olur olmaz yatar mıydı hiç? Yarın şu sınavı güzelce halletse de bir senelik emeği boşa gitmese bari, dedi. Kocası, gitme hanım, merak etme. Okulu bitirir bitirmez dershaneye yazdırdık. Ona istediği bütün imkanları sağladık. Daha ne olsun, diye cevap verince, Nurcan Hanım, öyle deme, bunun imkanla ilgisi yok. Sınav yerine gider gitmez heyecan başlıyor. Çocuklar bildiklerini de unutuyor, dedi. Fazıl Bey ise gülümseyerek, ''Bir şey olmaz korkma, benim kızım zekidir.'' dedi. Meral'in annesi ve babası gece geç saatlere kadar oturmuş, sohbet etmişlerdi. Annesi yatmadan önce kızının odasına gitmek istedi. Kapıya yaklaşır yaklaşmaz kalbi sebepsiz yere hızla çarpmaya başladı. Meral içeride masasına gömülmüş, harıl harıl ders çalışıyordu. Odaya giren annesi ''Kızım neden uyumadın? Yemekten sonra uyuyacağım diye hemen çıktın ama hala ayaktasın.'' deyince ''Uyku tutmadı anne. Konuları son bir kere daha tekrarlamak istedim.'' dedi Meral. ''Tamam artık kızım. Yarın sınav var. Uyu artık. Bugüne kadar ne yaptınsa yaptın. Yarın dananın kuyruğu kopacak. Bakalım ne olacak. Hadi hayırlısı.'' ''Şimdi yatmaya gidiyorum.'' Ben çıkar çıkmaz sen de uyuyacaksın. Tamam mı? dedi annesi. Tamam anneciğim. Yoruldum. Yarın erkenden kalkacağım. Uyurum diyen Meral annesi çıkar çıkmaz kitaplarını topladı. Onlara birkaç dakika hiç hareket etmeden baktı. Artık onlardan kurtulmak, üniversiteye gitmek istiyordu. Bu gece sabah olmayacakmış gibi geliyordu. Yarı sevinç, yarı hüzün kapladı yüreğini. Yavaşça yerinden kalktı. Kalkar kalkmaz elini pijamalarına attı, onları hızla giydi ve yatağa girdi. Kafasındaki binbir çeşit düşünceden uyuyamıyordu. Sağa döndü, sola döndü, gözlerini sıkıca kapattı. Gözlerini kapatır kapatmaz kendisini yemyeşil bir alanda buldu. Her taraf yemyeşildi. Bir tane bile ağaç yoktu. Yerler yeşildi, yeşilin birkaç yerinde renkli renkli çiçekler vardı. Çiçeklere yaklaşır yaklaşmaz arkasında bir gölgenin onu takip ettiğini fark etti. Döndü, baktı, kimsecikler yoktu. Yeşil alanda hızla sağa sola gidip geliyordu. Uçsuz bucaksız bir alanda nereye gideceğini bilmeden öylece dolaşıyordu. Yönünü kaybettiğini düşünür düşünmez gözlerini açtı. Hala karanlıktı. Hemen dönüp saate baktı. Saat 3.30'u gösteriyordu. Kaldı 6 saat dedi kendi kendine. Uyuyamıyorum. Acaba kalksam mı? Ama hayır kalkmamalıyım. Dinlenmeliyim diye düşündü. Tekrar gözlerini kapattı. Sabah olur olmaz... Annesi kahvaltıyı hazırlamıştı. Babası Meral için her çeşit çikolatadan bir tane almıştı. Meral'i uyandırmak için birlikte odasına gittiler. Meral gözlerini açtığında annesi ve babasını odada görünce içini bir anda huzur kapladı. Ben bu sınavı kazanacağım dedi kendi kendine. Şimdi de okuduğumuz metindeki ır, maz, bitim, zarf fiil eklerinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrarlayalım. Yemeği yer yemez nereye gidiyorsun? Hemen uyuma. Yoksa akşam olur olmaz yatar mıydı hiç? Okulu bitirir bitirmez dershaneye yazdırdık. Sınav yerine gider gitmez heyecan başlıyor. Kapıya yaklaşır yaklaşmaz kalbi sebepsiz yere hızla çarpmaya başladı. Ben çıkar çıkmaz sen de uyuyacaksın. Annesi çıkar çıkmaz kitaplarını topladı. Kalkar kalkmaz elini pijamalarına attı. Gözlerini kapatır kapatmaz kendisini yemyeşil bir alanda buldu. Çiçeklere yaklaşır yaklaşmaz arkasında bir gölgenin onu takip ettiğini fark etti. Yönünü kaybettiğini düşünür düşünmez gözlerini açtı. Sabah olur olmaz annesi kalkmış kahvaltıyı hazırlamıştı. Türkçe öğreniyorum.